Evet 94.9 açık radyoda Rakonrakla tekrar karşınızdayız böneme ben şahin. Bence mil topuzlu. Bu hafta Hardrock'tan evet. bir tutam daha veriyoruz. Evet. Hardrock yani sleaze'e kaçan Hardrock'umuz da var. Evet. Klasik Hardrock'umuz da var. Efendim metale daha kaçan. metale kaçan Hardrock'umuz da var. Yani daha bir çeşitli şeyleri. Yani yelpazenin her tarafından eğer Hardrock'ı bir yelpaze kabul edersek. Yani şimdi Aslında bu... gerçekten hani bayağı geniş bir yelpaze diyebiliriz. Tabi Yani, yani Bluzum'dan da Rakınoğlu'ndan. Rakınoğlu'ndan. Şeye kadar. Hard, hard heavysine he, kadar. Heavysine kadar. Evet. Yani. Her tarzı var. Aynen. Heavy metal'i de öyle sayabiliriz. Heavy metal de Hard rock'ından. O çok dallanıyor. A hard onu söyleyemiyorum. Hard, yani. hard rock'ın heavysiyle heavy metal'in hard'ı. Birbirine bir, o kadar yakın ki arada evet, böyle ince aynen. bir çizgi var. Aynen. Yani işte o garip bir şey. Yani biz Tremonti ile herhalde e, Hard'ın Heavy tarafının sınırlarına yaklaşacağız. Evet Bullet Boys'la başlıyoruz. Bullet Boys e, yani 1980'lerin sonu, 90'ların başında. Özellikle 91'deki Freak Show albümleriyle e, ve Smooth Up Ya şarkısı 1988-89 yıllarında bayağı ses getirmişti. Ben Amerika'daydım o sırada. Her taraf Bullet Boys, Bullet Boys, Amerikalı Hard Rock grubu. Ve bunlar çok ilginç bir şekilde 90'daki Grancin çıkışıyla da ortalıktan kaybolmadılar. Albüm yapmaya devam ettiler. Evet. Ee, 93 ve 95'te iki albüm çıkardılar. Daha sonra durdular. 2000'de bir albüm çıkardılar. Yani böyle hani Hiçbir zaman batmadılar ama tam da çıkmadılar. Ama zaten tam çıkacak bir grup özelliği grup da taşıyor değil, mu? Grupta değil, değil. Değil. Yani, yani daha hani yani bir iki parçaları çok güzel tabii güzel şeyleri var. Yani ortalamanın üstünde. Çok ilginç ama Ömer. Yani Fena bu adamlar yani hep iyi şeylerle adını söylüyor. Plak plak stüdyolarıyla. Konserleri Öyle, de iyi şeylerle. Tabii çıktılar. tabii tabii. Yani bir şekilde destek devam etti örneğin Blood Boys'a. Herhalde Blood Boys'ın şovunda da bir şey var işte. Zaten grubun orijinalinden sadece Mark Torian kalmış vokalde. Yani diğerleri değişmiş. Ya işte bir de şans bab yani. Evet. Baktın da biri birilerine yürüya kulum diyor hani evet. hayat yani. O onlardan biri süper değil. Daha ileri yok oldu. Tabii. Atlarda doğru, kaldı. Doğru. Doğru doğru söylüyorsun. Ama yani gruplar. Yani. Yani bir de şu şu oradaki orada. müzisyenlerin de etkisi var. Hani gruplar da müzisyenlerden oluştuğu için anlaşamıyorlar, dağılıyorlar, yenik düşüyorlar, savaşma ya. Bazıları ...solaya gidiyor, soloda soloda patlıyor. Bazısı dediğin gibi devam ediyor bir, inatla. Bir, bir, bir kötü albüm çıkarıyor durmuyor daha sonra çok iyi bir albümüne göre örneğin şimdi Bullet Boys'da şey o hikaye o Elefante 2011'de toplama bir tane Rock and Rip'den sonra çıkardıkları albüm yani doğrusuna bakarsan 2009'daki Ten Cent Billioner'dan sonraki ilk evet doğrudur albümleri ve adamlar zamanı çok iyi kullanmışlar acayip modern bir sound Aynen, yani öyle diyorum. gidip de 1980'lerin sonundaki Bullet Boys albümü yok yok beklemeyin yani Bunlar tecrübelerini resmen bunca yıllık yani 30 yıllık tecrübeyi 30 yıl olmadı 25 yıllık tecrübeyi resmen şey yaptılar yapmışlar yani bu albüme dökmüşler bence çok çok iyi olmuş yani ben Bullet Boys'dan bu kadar iyi bir albüm ki ben Bullet Boys hayranı değilim Amerika'dayken de dinlemedim sevmezdim de ama yani bu albüm Elefanta albüm bu albüm olmuş olmuş Evet yani 80'lerin 90'ların her metalini glam rockını da duyuyorsun tamam ama yani daha modern bir sound var burada. Yani kesinlikle adamlar yerlerinde durmamışlar. Çok güzel. Parçalar ee, güzel. Parçalar güzel. Dediğin gibi işte o da zamanlı olmuş. Büyük bir ihtimalle üzerinde çok çalışılmış öyle. Çünkü bu adamların işleri yok, güçleri yok. Müzisyen yani, ne yapacak? Oturuyor bunlarla uğraşıyor işte. Üretmeyi de biliyor. Bu kadar albüm var geçmişinde. Evet övdüm bayağı ama dinlediğinde dinlediğinizde anlayacaksınız. Ya yani Elefanteden Tsunami çalıyoruz ilk şarkı. Evet. Bu e, ilginç programın diyeyim. Blood Boys'dan dinliyoruz. <Gülüyor> Parçanın başı ve sonu ilginçti. Tabii biz ona radyo edit yaptık biraz kırptık ama evet. merak edenler parçayı din ya internetten ya da... Hani yani yaklaşık 1-2 dakika kaybederdik. Ee, yani evet. Program zaten sıkışık. 8 parça çalmak istiyoruz. Hepsi iyi. Şimdi 8 de... mi 9 mu? 8. 9'u bulamayız. 9'u bulamayız. Ten <gülüyor> var, Tremonti var, Hinder var, konuşur Cemil Topuz'u susmaz. <gülüyor> Sen arkadaşını hiç tanımadın mı Ömer? 8'i bulacağımızı <gülüyor> düşünmüyorum ama. Yok neyiz? yok buluruz, buluruz, buluyoruz artık. <gülüyor> Faith's Right Man. Örneğin böyle gruplar sayesinde buluruz. Bu arkadaşların Facebook'ları <gülüyor> da dahil haklarında hiçbir şey bulamadım. Yalnızca adamların isimleri var. Alman Fakat... mıydı bunlar? Yok değil, İsveçli bunlar. İsveçli. Ömer Bu kadar kaliteli müzik yapıp hiçbir bilginin olmaması, web sitelerinde yani. hiçbir şey bulunmaması beni feci sinirlendiriyor. Web siteleri de yanlış oldu. Facebook'larında bile haklarında hiçbir şey yok. Bu kadar iyi bir vokal. Yani bu Johnny Lynn Quinn kimdir kardeşim? Yani bu kadar iyi yani 80'lerin blues rock, hard rock'ını yani Rainbow aynen Stargazer yani Rising albümüyle şeyi Long Live Rock and Roll dönemini Al Kardeşim Fates Right Band'in yani bu zaten bir EP Knuckle Buster Hits diye e, anladığım kadarıyla ilk defa artık ortalığa çıkıyorlar. E, yani bu kadar kuvvetli sesi olup da bu kadar güzel melodiyi şey, tüneyi veren şey geldi. Vokal gitarın altına çok gömmüşler mi? Gömmüşler. Evet, yani. aynen, Daha aynen, çünkü adamın sesi güzel e, vokal melodisi güzel bir de o 70'lerin yani 70 hard rock'ını çok iyi Yapıyorlar ve daha sert yapmışlar. Tabi tabi tabi. Yani öyle şey beklemeyin. Yani, yani Rainbow'daki gitar sandı yok. yok Ama bu olmuş. Hani o müziği gerçekten bu zamana kadar yaklaşan ender gruplardan. Solister oni cemiz diyor değil bu arada. Tabii yani canım. onu da beklemeyin. Yani bunlar biz şu anda e, o tarza yaklaşabilecek alternatif e, gruplar için konuşuyoruz. Bence son derece başarılı. Dediğim gibi solist biraz daha ön plana çıkarılabilir. Çünkü çok iyi adam. Yani beni çok şaşırtan bir vokalist. Bir tane daha böyle grup var. O da İsveç'ten. Onlar da çok çok iyi müzik yapmışlar. Haklarında hiçbir şey bulamadım. <gülüyor> Ama yani umarım bu arkadaşlar gereken ilgiyi görürler. Ve eğer bir albüm çıkarmayı da becerirlerse. Umarım bu programda çalma şansını elde ederiz. Çünkü acaba duyururlar mı? Yani bu EP bir şekilde duyduk ve elde edebildik. Ama Faith Wright Band'in albümünü duyup duyamayacağımızdan emin değilim. Evet. Birazcık daha kendilerini duyurmaya gayret etmeliler diye düşünüyorum. Knuckle Buster Hits EP'leri Big No No'da dinleyeceğimiz parçalar <gülüyor> Nex grubu vardı hatırlarsın onun bir dönem bir vokalist Amerikalı Egren o da böyle şey kuzeyli bir soyadı olmasına rağmen Amerikalı solisti onu hatırladım ama yani ama yazık. bu ham harcak işte. evet bu güzel evet. yani burada keşke biraz daha iyi bir yani, kayıt olsaymış değil evet. mi? Evet kayıtta bir sorun var bir ihtimalle paraları yok arkadaşlar evet. ama İnşallah düzgün bir prodüksiyon bulurlar ve düzgün kaydederler parçaları. Hayır, bir de esas albüme gidiyorlar belli. Ee, yani umarım Ama albümde bu parçayı da kullanırsın. Kesinlikle. Bunu yeniden daha iyi parlatırsın tabii. Daha Hayır, yani bir kaydını yani. yaparsın. Vokal'i birazcık daha ortaya çıkartırsın. Ortaya Ama güzel, çok güzel. Evet. Parça çok güzel hele. Ya son dönemde dinlediğim harcak içinde en iyi parçalardan biri diyebiliriz hani yakın yani. Evet. Çünkü 70'lerin müziğini artık yapan Yok. Yok. Baba, Hatta, baba da yapmıyor yani. Evet, evet. yani dur bakalım. Mor yapsa bakalım. da dinlesek diyoruz evet, hani. Dur bakalım işte o da şey, Joel Joel Internalist'le söylüyor. Jimmy Rainbow Page da. yapmıyor. Evet. Blackmore yapmıyor. Daha kim, kim yapacak? Kim ayıp ya. Yani. Evet. Hendrix'imiz gitti. Evet. Yani de yani küfür etmeyeyim de ne yapayım. Brian şimdi? May durdu. Brian, Brian May du durdu. Yani hiç hiçbir şey yok da bakın. Babalar yani. yok yani. Ama adamlar da herhalde e, çok fazla üretip e, ünlerini e, şey yapmak istemiyorlar yani o riski almak istemiyorlar diye düşünüyorum. Bilmiyorum abi. Ee, yani çünkü ya Slayer hala düzgün albüm yapıyor. 30 evet, sene geçti. Işte, sen 10 sene de bıraktın doğru, yani. Doğru, doğru, Değil doğru, mi? 60'lı 68'de Deep i̇şte Purple de, kaçta bıraktı? 80 başında bitti işte yani hadi ortasında say 90'lara kadar geliyor hadi gelmiyor 90 Slaves and masters'ı beğenmezsin sen Call Internal'le 90'da yaptıkları beğenmezsin. Beğenmem. Sen onun bir şey şeyde keseceksin. Ee, anladım seni. Yani ikinci şeyde e, House i̇kinci. of Blue Light veya Aynen. da Aynen. E, şey ikinci dönüştü bitti. House beni. of Blue Light'ta kesersin sen. Perfect Stranger, House of Blue Light orada kesiliyor elektrik diyorsun. E, bitti. Ben abi. şeyi de beğenmem. Battle Range'i onu da beğenmem örneğin. Ki, hadi o da sana uyabilir belki ama. Evet. E, Young Yılın'ın albüm. Neyse sırada ten var. <gülüyor> ee, bak nasıl... nasıl Hiç nasıl, konuşma sa Nasıl sabote Hiç ediyorsun? Nasıl sabote <gülüyor> ediyorsun? Sekiz şarkı çalacağım dedim. Çalamazsın dedin. Ondan sonra Deep Purple. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Cemil konuşsun Sen koy Deep Purple'a benzeyen grubu. Sonra <gülüyor> konuşmanı yani. Evet. Ten e, yeni bir albüm çıkardı. Bu adamlara bir şey oldu diyorum ben. Yani... E, 2000'li yılların başlarına çok iyi geldiler. 96, 97, 99, 2000, 2001. Ondan sonra durduk. Evet. İşte 2006, 2011 arası hiç albüm yok derken şimdi her yıl albüm geliyor. Ramada, ramada, ramada. olmuyor ama bence. Şimdi tabii kalite düştü. Yani bir kere Heresy, Heresy and Creed 2012'deki albümlerini çok beğenmiştim. 2014'teki Albion benim için eh bir albümdü 2015'teki izlede muartada berbat bir albüm yani gerçekten albüyondan kalan şarkılardan yapılmış bir albüm gibi geliyor yani yani şeyi anlayamadım ben bir de yani tenin o yapısı yok ya böyle bir dönüyor dolaşıyor ben şey sen vili burns burns daha hala şey yakalayamadım ben ya vili burns gitarı yok yok yani şeyde yakalamaya çalıştı onda arizona kripte Çocuğun adı neydi? Bir tane çok çok iyi bir gitarist de çalıştı orada. E, o adam, unuttum adını. E, o gitarist, hatta ben Firefest'te bunları evet, evet. seyrederken o gitarist vardı. E, hatta ulan Winnie Burns'e de ama Chris Francis'tan sonraki Chris Francis de çok iyi gitarist de. E, örneğin Chris Francis o kadar iyi ki Return to Evermore, Far Beyond the World'da baya hoşuma gitmişti. Ama yani olay şu anda bu yeni gitaristler Dan Rosenaille Steve Grocott yani benim için hiçbir şey fark hiçbir şey ifade etmiyor yani bir Greg Morgan'dan bu sonraki bir davulcu ten davulcu da, değil yani değil. bu ten değil garip bir yere gitti. Evet. Garip bir yere yani gitti. bu değil. İnşallah geri dönerler çünkü İşte şeyler yapmaya çalışıyor işte Gary Hughes grubun beyni vokalist. Şimdi tabii biz de yani artık o kadar çok ten çaldık ki hepiniz teni biliyorsunuz gibi böyle grup hakkında bilgi vermiyoruz. Grubun beyni Gary Hughes yani kuruluşundan beri bütün şarkıları yazan ee, o. Yani gitarist değiştiriyor. Gitaristler birazcık yardımcı oluyorlar. Ama ilk gitarist yani ilk aşağı yukarı 5 albümdeki gitarist Winnie Burns. Daha sonra gruptan ayrılıp işte solo çalışmaya başladı ama bunun yanında... Vinnie Burns çeşitli projeleri de imza atıyor. Çok kaliteli bir gitarist. İşte onunla beraber yapmadığı albümleri biz böyle kendi aramızda klasifiye ediyoruz. Işte. <gülüyor> Şu gitariste böyle oldu, bu gitarist de böyle oldu. Evet şeklinde. abi yani. Ne ve diyeyim? işte bu Albion'dan sonra gelen ikinci Isla de Muerta'da bu iki gitaristin Grokot'la Rossingana'nın e, albümü olarak e, gene kayıtlara geçiyor ve bizim için son derece Orta düzeyli. Hatta orta aşağı düzeyli. Aynen orta aşağı. Çünkü yani şeyi beni içine alamadın yani. Çok evet. Garip. Garip ee, yani. Bildiğim... prodüksiyon şey. işte çok cilalı. göz kamaştırıcı cilalı. Çünkü uh, Gary Hewes'ın o, o tür prodüksiyonları seviyor. İşte The Valley of Kings gibi 8 dakikalık böyle uzun parçalar var. Çalacağımız Revolution'da albümün ortasında oldukça iyi geçiş. Yani, Albümü kaldıran Şarkı olduğunu düşündüğümden Revolution'u seçtim. Dinleyelim. Dinleyelim. Evet, Ten Isla Demuarta'dan Revolution. <Gülüyor> Evet, Ömer ayıplıyordu şarkıyı <gülüyor> kardeşim böyle de sen e, ten albümünü Name of the Rose'u e, çıkarmış Babylon'u çıkarmış adamsın. Yani yemedi yanında yat yapmışsın. E, yani aynen drop yatağın, drop yatağın, gibi sert albüm. Yatağına gece yatarken sağında o albümler solunda bunları koyar mısın? Koyar mısın? Şey. Yeah. Bu kadar güzel anlattı. Geri yüzyılda zaten diyordu ki Türkiye'de bir radyo programında <gülüyor> Ömer diye bir adam varmış. <gülüyor> Sağ ama bir abi? O da sallıyormuş, abi, sallıyormuş şimdi. Ben telefon edip de ona ben de sallamam mı demiyor tabii. Gerçi o da çok tatlı canım. adam ha. Adamla tanıştım, imza imza aldım yani bayağı beni adam yerine koyup 10 dakika muhabbet etti. Ya biz de insan yerine koyup işte eleştiri yapıyoruz <gülüyor> Ne diyorsun ya? Ömerciğim yapma yani böyle. babanın tek Bak yani. bak şimdi, bak şimdi Hindira geldik. E, konuş. Konuşmuyorum. Ne kadar, ne Proteste kadar istersen ne kadar, ne kadar ister Proteste ediyorum. Yani Austin Winkler'dan soru olmuyor. Abi olur mu ya? Bu ne o, ya? Olmuyor. Olur da yani... <gülüyor> bu olmaz yani. Sen <gülüyor> alternatifin dibine niye giriyorsun kardeşim? Evet, Sen alternatif evet, grubuydun. Alternatif. Ama alternatif grupları içerisinde kendine has değişik bir yapım vardı. Melodik bir yapım vardı. Sen aldın onu. Bımbarı bımbarı bımbarı klasik. Hayır, şeye gitti. Yani Dautry'e kadar şey, melodik rock'a gitti yani. alternatifin Melodik, melodik, hani en ucuna nasıl gidersin? Hani alternatif Ve parçaların yapılarına kadar özeldi. Evet. evet. Şimdi... Doldur boşal Doldur boşal Ama tam doldur boşaltı albüm. When the smoke, Ama the bak smoke sen covers. single çıktığında çalmamak için ben çok uğraştım. Sen koydun yine. Ama yani ayıptır şimdi... Ayıptır diye. Hinder, hinder çalmazsan ayıptır. Yani, yani bu radyo programında hinder... Bizim de özel. Biz bile kendimiz müzik yaparken Hinder çalıp söylemeye çalıştık. aynı Yani Hinder bizim için değişik bir grup. Yani herhalde iki bir albümü çıkardı diye duyuruyorum. Bir de Ömer. Şunu söyleyeyim. Hinder'ın şu tarzını da Seven severek bak. dinleyecek dinleyenlerimiz vardır. O nedenle şarkıyı atmayın. Yani... Biz eski Hinder'ı <gülüyor> sevdiğimizden bunu beğenmiyoruz. Yani bu e, alternatif rock'ın iyi melodik tarzı ve yeni soliste Marshall da kötü bir solist değil. İyi Tabii, bir solist. İyi yani bir solist. Aynen ama dediğin yani, gibi. Ama benim için bir şey ifade etmiyor. Yani, Hinder başka bir şey çünkü. yani Hinder, şimdi... Hinder kafamızda bambaşka. Hinder bizim için e, nedir? Take it to the limit veyahut da All American Nightmare e, yani. yani Hatta Welcome to the Freak Show bile beğenmemiştik. O da Austin Winkler'la. Oh, yani. Canını yiyeyim ben yani, ya. Evet, <gülüyor> o, onun, yanında. O, onun yanında bu bayağı değişik. <gülüyor> yani. onu, evet. Evet fazla konuşulacak bir şey yok dinleyin gerçekten şarkı kötü bir şarkı değil ama bizim kinder olarak... hayranlığımıza ithal etmiyor. Ithal güzel aynen evet. güzelsin toplanır. <gülüyor> When the Smoke Clears albümünden Wasted Life dinleyeceğimiz parçalara. Doğutri tarzı Hindir yani Doğutri'nin ilk albümlerini sevenler memnuniyetle dinleyebilirler ki biz de severdik ama ondan da kötü. Biz <gülüyor> de derken ben hiç sevmiyorum. Hayır hayır Doğutri dinlerdik be. Dohtry, ben Dohtry... sevmiyorum. Sevmiyor musun? yok e, Çalmaya çalışmıştık herhalde. Çaldık canım ama yani sevmiyorum. evet Band of Brothers. O kadar ben... alternatif sevmiyorum. Peki geçiyorum. Yeterince şey yaptık. <gülüyor> Adamlara giydirdik. Band of Brothers. Band of Brothers'a çok güzel. Yani direkt dizi Google'da aratıyorsun dizi çıkıyor. <gülüyor> Ayıp ya. Böyle isim mi konur ya? Aynen öyle. Ee, adamlar hakkında zar zor isimlerini buldum. Başka hiçbir bilgi yok. Ee, yani Bu kadar da iyi bir grup. Gene İsveç'tenler. yani Gene İsveç'ten. bilgileri yok. çok evet, Onda o kadar. isim var. Ee, albüm ama, çok iyi. Albüm iyi. Hard heavy. Yani King Bird. Bizim Brezilyalılar. Kreko. Almanlar Aynen. bu işi çok iyi yapıyorlardı. Bunlar da İsveç'ten çıkmışlar. Solist dar bir range'de kalıyor. Güven aralığı son derece belli. Ama kardeşim bu, tar bu tarza göre o kadar güzel vocal yazılmış ki adama hiç çatır çatır işini görüyor. Becerikli bir solist. Gang vokallerle de gayet güzel desteklemişler. Şarkıyı da kaldırıyorlar. Tabii ki yani, yani, yani. zaten bu işin şeyi budur. Kimyası bu. Kimyası budur. Gang vokallerle kaldırırsın. E bir de ortaya da hiç fena olmayan bir solo konmuş. E zaten İsveç'in de Kürt'si olan. Sağolsa iyiyse yani. Şeyler var. Döndür İyi döndür. İyi var. Döndür döndür bir kere dinle işte. E aynen bir kere ya da iki kere. Eğer çok sararsa bir, üç, bir hafta bir ay. Kere. Evet Band of Brothers'ın kendi isimlerini verdikleri albümden Day programımıza devam ediyoruz. bana sinyal veriyor galiba. You gotta quit your J.J.B. diye. Yani <gülüyor> neyse fazla üzerime gelme abicim. <gülüyor> Her <dolandı>. an gerçekleşebilir. Neyse <gülüyor> sırada Tremonti var. E, Tremonti artık Alter Bridge'den, Creed'den tanıdığımız e, ünlü gitarist. E, ben Tremonti şey diyorum. E, egosu çok yüksek solistlerle çalışıp heriflerden bakıp sonunda kendi grubunu kurmuş. Şeyin ee, egosu yüksek mi ya Miles Kennedy'nin? Miles Kennedy öyle. Miles Kennedy de Alter Bridge'i salladı gitti. Sallamadı canım. Abi bayağı sallıyor ya. Abi yapma. Hiç katkısını şeyi de parayı görünce. Yani Alter Bridge'de hayatta göremeyeceği parayı gördü slash'te O nedenle de yani o aydı. Bir de bir de bir de ben ee, ilahım havasına girdi. Şey de öyle Scott de öyle şeyden Creed'den. Yani bu adamlarla çok kolay. Yani, bu kadar iyi bir gitarist bu kadar E peki şöyle söyleyeyim sana o zaman adamların egolarına laf etmeyelim de müzikteki varlıklarına. Çok özel solistler. Yani Aynen. bu adam birazcık daha artık bak kendi yapıyor vokali. Ee, şey e, yani o açığı da ben kapatayım kardeşim benim müziğim olsun, benim vokalim olsun diye düşünüyor bence Tremonti Mike Tremonti Mark Tremonti çok özür dilerim. Yani gerçekten başarılı bir şey. Tabi canım yani adam Bası Nasıl Bası nasıl buldun bu albümde? Sana bir şey böyle çok şey geldi mi? Çok özel geldi mi? Wolfgang Van Halen çalarmış. Ah. Ya b şeyin bizim e şeyin adını oldu. söyle Van Halen'in e oğlu, şey Van Halen grubunun da basçısı. Aynen. Bana çok şey geldi yani grubun bence en zayıf halkası. Yani daha yeni girmişti işte Tremonti'ye. E <gülüyor> yani zaten canlı da. Şöyle. Abi zaten çok kötü basçı değil mi o? Yani evet. Van Halen'da da çok kötü basçı. Abi en nefret ettiğim şey senle bir basçı da nedir? Gitar çalar gibi bas çalması değil mi? Aynen. İşte al. Al şu albümü dinle. Yani gitar çalar gibi bas çalıyor. Ya böyle olmamalı yani Tremonti böyle bir şey izin vermemeli. Yani yok ama uh, Wolfgang Van Halen isim. Yani aynen dediğin gibi i̇sim. herhalde. Herhalde isim yani. İsim şey. yani tamam. Ben o kadar da müthiş bir basçı oldurayım. Yok canım. Bir hiç. Michael Anthony, bir Michael Anthony. Yani Jason Baugham'ın bile ben iyi bir davulcu olduğunu düşünmüyorken ki iyi davulcu. Yani tabii. Yani. Yani, hani babasıyla kıyaslanmaz Hayır, tabii Babasıyla. Yani. Babası farklı bir adam zaten yani Allah aşkına. Onu yapmaya çalışıyor. Zaten adamın en büyük sıkıntısı. Hani şeyle doğarsın ya sırtında bir kocaman bir taşla ve da bir Ç çuvalla doğarsın. Bu adamlar öyle. Yani bu adamlardan çok iyi olmaları bekleniyor. Babaları gibi olmaları. Yok gerekiyor. abi değişik bir şeyler yapsın. İşte değişik bir şey iyi. ama değişik bir şey yapmaya çalışmıyor. Gidiyor çalışmıyor, Semiha olan albümünde şey, şeyde e, dinledin sen de konser albümünde Le destekleyen hepinize çok teşekkür ediyoruz. Yani. Ailem adına diyor. Ulan artık lan babandan işte Jason banımsın sen yani. de yani. Can Bonham'ın oğlu. İşte burada da Wolfgang Van Allen gitar çalar gibi bas çalmaya çalışmış. O benim pek hoşuma gitmedi. Onun dışında iyi bir albüm. Yani, de değil mi ya neyse. Metale yaklaşan hard rock diyoruz. Herhalde bu programın en serti, serti bu. Evet. Ama ilk albümleri kadar iyi. E, bu adam trash beklerdim. Zaten trash çalacağım diye çıkmıştı ortalığa. Heavy rock, hard rock. Hard devi, hatta speed metal'e bile. Trash nasıl çalacak abi? Trash çalman evet, işte lazım. Bileyim kolay ben. mı? Öyle, öyle demişti, hatırlamıyor musun? Şey ben ben yani. bu, Tremonti'de trash çalacağım diye. Öyle bir öyle bir proje olmadı, ikide de olmadı. Yani dediğin gibi bu adam iyi bir hard rock gitaristi. metal'e yaklaşan hard rock'la devam mahmuts. Testament olmak kolay mı? Ayıp yani. Yok abi, yok var. Öyle bir şey. Yani. Öyle bir şey için önce e, vokali bulman gerek. Sen yani, o vokali yapamazsın. Aynen abi. yani. <gülüyor> evet Tremonti'nin Cotterize albümünden Flying Monkeys. We'll Evet. evet. Yani evet. pop çalarak trash çalınıyorsa olmuyor değil mi? <gülüyor> olur. Olur. Bence <gülüyor> bu yolda devam etsin. <gülüyor> ben çok şeyi de beğenmem he, bu arada yani. şimdi parçadan sonra da ne da yapayım yani? Altır de. Altır bridge, Alter bridge hiçbir müthiş. zaman benim ben yani, Miles yani... Miles müthiş bir vokalist olarak görmüyorum. Sen sev seviyorsun adamı. <gülüyor> Çünkü çok tiz. Yani benim benim yapabildiğim bir vokal değil. Yok gibi. bende işte çok beğenmiyorum. Ah işte değil ne bileyim ya? hani sen yok, seversin yok. ya öyle ince. Yani çok güzel melodiler şeyler zorlama şeyler çıkıyor ama çok aynı değil mi benzer şeyler. Slash'in Slash'in gitarında gitarına bakıyor her şey o yani. Neyse evet House of Lords bu gene e, son yıllarda Ten gibi ard arda albüm patlatan gruplardan biri. <Gülüyor> 2011'deki Big Money iyiydi. 2014'teki Precious Metal'ı beğendik. 2015'te Industry Indestructible'da. Indestructible. Ben, ben sana bir şey söyleyeyim mi? O aradaki 3 yılda 2 albümlük şarkı birikmiş bence. Ve evet. parça parça çıkarıyorlar. Ama çok iyi mi? Ay bunlar çok iyi albümler değil. değil. Değil. Yani şimdi sen House of Lords Sahara'yı be bekleme. Ya. Yok hayır. Yok yani orada. Hatta Cartesian Dreams bile 2009'daki çok iyi albümdür bak. Yani Ama yani artık bu James Christian'ın grubu yani. İşte Jimmy Bell, Jeff Kent, Jeff Kent ve BJ Zampay'la tutuyor onları. Yani Indistractable deyince şey geldi aklıma. Biz hmm. çalıyorduk ya. Şey diyorsun sen. Neydi? Disturbed. Evet, Disturbed. <gülüyor> Onlar da yeni singıllarını yayınladılar. Evet, disturbed, Dağılmışlardı. Disturbed, uh, evet. uh, yeniden toplanmışlar. Yine yani o bakalım. değişik değişik bir grup. Özel. bence hani o yine alternatif metal. O tarz, tarz işte, alternatif metalin gerçekten çok değişik Özden, gruplarından grupları biridir. Yani, yani o şunu e, hatta yani ben pek beğenmiyordum. Oturup şarkılarını söyleyince. Kafana vura vura vura vura. Aa, vura beğendirdik yok, sana. Yok, bu, <gülüyor> böyle oldu yalan değil valla. Yani <gülüyor> hayatta beğenmeyeceğimi düşündüğüm şeyi. E, şimdi... Bazı şeyler var. Plak şeyleri var. Şirketleri. Şirketleri. işte Massacre, Nuclear Blast, evet. SPV. Bunların çıkardıkları albümler çok hoşuma gidiyor. Bir de bu grup şeyler var, şirketler var. Frontiers gibi. Evet. O kadar parlatıyor ki iyi grupları bile mundar ediyorlar. İşte House of Lords yavaş yavaş Frontiers'e çalışa çalışa bu kalite düşüklüğüne şey olmaya başladı. Ya abi Frontier seni her sene albüm çıkaracaksın diye zorlayabilir mi? House of Lord'sun sen artık ya. Ama işte şey, yani şey şimdi, olsan, bu da iyi olmuş, bu da iyi olmuş, şu da iyi olmuş bir, yeni o... grup olsan adam der sana 5 senede bana 3 tane albüm çıkaracaksın sözleşmeyi koyuyor. Ama artık sen büyüksün yani. Evet. Bilmiyorum ki. Ne bileyim Ömer. Yani ben bir Massacre Records ve hatta Nuclear Blast'de şu tip albüm çıkarabileceğini House of ki Bu, o onlar böyle iyi e harcak albümlerini destekliyorlar. Yeah. Hiç zannetmiyorum ama Frontiers'dan çıkıyor tabii. Dinleyelim ee, bence. Albüme ismini veren şarkıyı çalacağız. Ama yani 100 miles per hour 100 e mph 100 mhp e, o da hoşuma gitti. E, arada kaldım ama indestructible devam edelim program. Evet yeah, dinleyin. bir anons yapalım. Son şarkıyı da çalalım. Bu ilginç bir grup. Şiraz Lane Be The Slave or Be The Change isimli e, albümleriyle karşımızdalar. E, sürekli turluyorlarmış. Tokyo'ya gitmişler. Kanada'da çalmışlar. Ama tam Tokyo müziği yapmıyorlar mı ya? yani? Gerçekten e, işte iki tane EP'leri var. 2011 yılında çıkarmışlar Before It Strikes The Lights Out. Biz merak ettik. E, bayan vokalin kim olduğunu ama ben dedim ki Hannes Cat de erkek, erkek ismine, ismine benziyor deyip merak ettik baktık meğerse erkekmiş e, arkadaş e, Darkness tarzı söylemeye Tabii. çalışıyor bayağı. yani baya işte Skid Row'un da ilk Dark, iki albümü Dark, gibi Darkness şimdi Hard Rock Bu Slizra. Abi rock. yok tabii yani. yani, Skitrow skit söyleyebilir aslında iyi evet, baktığımızda. Evet, bayağı evet. iyi Skitrow söyleyebilir ama canlıda bu kadar Can, iyi değiller Canlıda iyi değil Albümde yani. çok iyi kaydetmişler. Onda evet. laf yok. İnanılmaz tiz ve tepelere tırmanıyor. Tırmanıyor. Evet. Zorluyor yani. Yani ilk o klasik klasik işte İsveçlerin verdiği o şey var. Ama tiz kayıtlar çok zordur. İyi, evet, iyi kurtarmışlar. Doğru, doğru. Yani bayağı iyi kurtarmışlar. Yani o... Şey yapıyorlar belli ki Para harcamışlar aynen harcamış. Birileri desteklemiş Helsinki'den, Helsinki'den bir tanesi Japonlar sıkı. sever bunu Aynen Aynen <gülüyor> zaten gidip Tokyo'da çalabildiklerine göre Evet <gülüyor> dinleyelim o zaman Shiraz Lane'den Be The Slave Or Be The Chain Albümünden Mental Slavery bize dinletecekleri parçaları Bizden bu haftalık bu kadar Haftaya görüşmek üzere Bol günler ve esenlikler dileriz İyi geceler